Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunumlarımızı devam ediyoruz. Bugün 17.'sini yapacağız inşallah. Alt başlığımız Mekke'de gelen hükümlerin 8. bölümü. Mekke'de gelen hükümlerin büyük bir bölümünü inceledik. Bugün bazı bölümlerini inceleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş Mekke'den Medine'ye doğru gidişimiz başlayacak. Mekke'den Medine'ye doğru gidişin tarih seyri ve Medine'de Müslümanların devletinin varoluşunun kronolojik yapısı, toplumsal yapısı, siyasal yapısı ele alınacak inşallah. Bundan sonra da konumuzu tamamlamaya çalışacağız. Mekke'de gelen hükümler içerisinde özellikle Enam Suresi'nde yemekle içmekle alakalı ayetler var. Allah Enam Suresi'nin 118 ve 121. ayetlerinde,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 Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisinde bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Enam suresindeki ayetlere devam edersek, 138'den 140. ayete kadar, 140. ayet dahil ayetlerinde ise Allah, Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bu hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, ona iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet doğarsa o zaman hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolda bulacak değillerdir. Arka arkaya okuduğumuz ayetlerde Allah'ın aslında haram olmasa da kesilirken putların adı anılarak kesilen hayvanların etinin yenmesini yasaklıyor. Yani aslında o hayvan haram değil. Eti yenilebilir bir hayvan. Fakat Allah'ın adı üzerine kesilirken alınmamışsa etinin yemesini yasaklıyor. Bunun nedeni o gün putteresler hayvanları keserken kendi putlarının adıyla kesiyorlardı. İnandıkları ilahların adını anarak her türlü işlerini yapıyorlardı. Ki biz de Müslümanlar olarak o günlerden beri gelen bir gelenek, bir değer, bir başlangıç ve bir inancın biçimi yansıması olarak... Bismillah'la işe başlamayı Müslümanlığın bir temeli olarak görüyoruz. Bir işe başlarken Bismillah'la başlamak, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak önemli. O gün de putpresler, inandıkları putların atlarını söyleyerek işlerine başlıyorlar. Etlerini, hayvanlarını öyle kesiyorlar. Bir iş yapacaklarsa, kendi ilahlarının ismini söylüyorlardı. Bir kültür değişimi içerisinde, bir inanç değişimi içerisinde, bir yaşam biçimi değişimi içerisinde Allah putperestlerin o inançlarına yönelik yaşam biçimine karşılık olarak Müslümanlara da siz de Allah'ın adıyla başlamayı öne çıkarın, Allah'ın adıyla kesmeyi öne çıkarın. Ve Allah'ın adıyla iş yapmayı öne çıkarın, mühengi içerisinde, değeri içerisinde bu ayetleri bize gönderiyor. Bizim Allah'ın adıyla işe başladığımız gibi, onlar da Laat adıyla, Menat adıyla, Uza adıyla işlerini yapıyorlardı. Kim hangi putuna inanıyorsa böyle başlıyordu. Hayvanlarını keserken ilahların adına kesiyorlardı. Allah bu şekilde kesilen hayvanların etinin yenmesini yasakladı. Ancak bazı Müslümanlar, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların, etini yemekten kendilerine uzak tuttular. Bu da bir kültürdü. Çünkü Arapların yaşam biçiminde biraz önce ayetlerde okuduk. Kültürel olarak gelenekleri aşmak biraz zor biliyorsunuz. Bugün içinde yaşadığımız toplumda da işte Kur'an ile çalışmalar yapıyoruz. Kur'an okuyoruz bilinçlenme, bilgilenme noktasında birçok şeyi gündeme getiriyoruz. Ayetlerin özlerinden giderek İslam budur, İslam'ın asas özü budur, bilinci budurdur. Ama hayatımızda hala da atalarımızdan gelen, ki bizim atalarımıza biz Müslümanlar diyoruz, atalarımızdan gelen ama Kur'an'a uymayan, Kur'an'ın özüne uymayan bir sürü geleneği Müslümanlık olarak yaşamaya da devam ediyoruz. Çünkü gelenekleri terk etmenin kolay bir şey olmadığını toplumda birdenbire yalnızlığa etilme noktasına geleceğimizi biliyoruz. O günde Müslümanlar eski toplumlardan gelen, eski geleneklerden gelen birçok konuda Müslüman olsalar da geleneklerin anlayışına devam ediyorlardı. İşte bu ayetler o geleneklerin anlayışıyla devam edilen birçok hususta tahditleri getiriyor, sınırlamalar getiriyor. Zaten hepimizin genelde kabul ettiği, Müslümanların fıkıh anlayışında da kabul edilen şey, eğer geleneklerden gelen yaşam biçimi, örfler, adetlerle oluşturulan hükümler Allah'ın ayetlerine aykırı değilse yaşamaya devam ediyor toplum içerisinde. Ne zaman ki Allah'ın ayetleri geldi, bu ayetler doğrultusunda ne yapıyor? O kurallar değişiyor, ayetlerin hükmüne doğru geliyor. Bu ayetler gelinceye kadar Müslümanlar da Allah'ın adı anılsa da kesilen hayvanlardan bir kısmını yemekte, bir kısmını yememekte kararsız kalıyorlardı. İşte bu noktada o eski putperestlik geleneklerinden gelen bazı hayvanların erkekler tarafından gelince, bazılarının işte bazı kişilere ait olduğu, bazılarının ilahlara ait olduğu, bazılarının kullara ait olduğu, bazılarının külelerin yiyemeyeceği, bazılarının işte hürlerin yiyebileceği gibi kendi aralarında çok değişik tarihten gelen belli sınırlamalar getirmişlerdi. Bu sınırlamalara Allah karşı çıktı. Eğer size haram kılınmamış bir hayvan kesiyor iseniz ve üzerine de Allah'ın adını almışsanız onun etini yemenizde hiçbir mahsur yoktur. Yememeniz doğru bir şey değildir. Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların yenmesinin artık genel bir kural olarak Müslümanların üzerine bir hüküm olarak iniyor. Ve böylece bir düzeltme yapılıyor. Bu düzeltme geleneklerden gelen hükümlerin ayetlerle Allah'ın dini çerçevesinde düzeltilmesi, yeni bir hüküm olarak, bir yasa olarak Müslümanların yaşantısına girmesi olarak karşımıza çıkıyor. Enam suresinin 138'den başlayıp 140. ayetlerde, Putperestlerin değişik nedenlerle hayvanların etini yemediklerine söz etmişti. Putperestler kendi zanlarından ürettikleri düşüncelerle kesilen hayvanların etlerini bazen ilahlarına ayırıyordu. Bazen erkeklere ayırıyordu, bazen kadınlara ayırıyordu. İster putlar adına kesilsin, ister Allah adına kesilsin. Aslında helal olan hayvanların etlerini yemek için de kendilerine göre kurallar geliştirmişlerdi. Bu değişti. Bu hüküm değişti. Artık Allah adına kesilmişse böyle bir ayırımı yapmayacaksınız. Eğer Allah adına kesilmemişse onu da hiçbir şekilde yemeyeceksiniz. O günden bugüne kadar geçen tarih sürecinde de aynı mantık şu veya bu şekilde devam etti. Tarih içinde Allah'ın adı kesilerek hayvanların yenmesinin yasaklanmasına yönelik veyahut da yenilmez denmesine yönelik bazı kurallar, düşünceler bugüne kadar geldi. Mesela çok basit, ben hala daha anlamış değilimdir. Örneğin Allah adını kesersiniz, bir kurban adarsınız veyahut da bir adak adarsınız, adaya adayan yiyemez. Niye yiyemez? Orasını bilemem. Mesela bana bu çok ters gibi. Halbuki Allah'ın adı anılmışsa ve kesilmişse yiyebiliriz diye düşünüyorum. Bu veya bunun gibi değişik yörelerde değişik örfler Değişik toplumlarda değişik örfler hala da toplumsal örfün getirdiği şeylerle devam ediyor. Günümüzde bazı siyasiler, liderler veya insanlar için bir yere geldiklerinde gelişlerinde kurban kesmeler de konuyla ilişkilendirilebilir. Özellikle bugünkü günde, bugünkü günlerimizde, bizim çağımızda gördüğümüz hadiselerdir. Veya eğer şu olursa bu olursa gibi şartlı, böyle başlayan sözlerle adaklar adama kurbanlar keseceğine vaat etmek ve gerçekleşince kesmek. Veya işte gelenek olarak bizim toplumumuzda çok çökürülen, işte adam insanlar çalışmış çalışmış çalışmıştır, bir ev almıştır, evin içine girmeden bir kurban keser, bir araba almıştır, arabasına binmeden bir kurban keser. Çünkü o ulaşmak istediği bir hedeftir ve bunlar toplumda yaşanan öfler olarak günümüzde gelmektedir. Şimdi bu tür kurbanların, işte siyasi liderlerin, cemaat liderlerinin, tarikat liderlerinin gelişlerini kutsamak amacıyla kesilen kurbanların etinin yenip yenmeyeceğine dair günümüzde çok değişik yorumlar vardır. Özellikle siyasi görüşleri farklı olanlar, farklı cemaatlere tabi olanlar, bu tür adaların, kurban kesmelerin, hayvanlar kesilirken Allah'ın adı anılsa bile işin içinde riya olduğu, inancıyla şirkle özdeşleştirmektedirler. Yani bu bir şirk diye ifade edenler mevcut. Ama aslında bu tür adakların, kurban kesmelerin belirtilen anlamda şirkle özdeşleşmesi tartışılabilir. Yani gerçekten şirkin içine giriyor mu girmiyor mu noktasında derin bir tahlil yapılması gerekebilir. Tarihsel Toplumsal bir gelenek olarak yapılan bu eylemlerin bilinçaltında ikram amacıyla gerçekleştirildiği düşünülürse, şirkle yan yana kılmak biraz düşündürür. Yine de ince tahlilde yapılan eylemlerin hangi niyetle, hangi amaçla yapıldığı dikkate alınarak protostu anlamında uzak durulması anlamlı olur. Özellikle günümüz siyasetçilerinin yaptığı icraatlarda Allah'ın dinine aykırı davranışları, istismarları, yani Allah'ı ve dinli istismarları, yaşamı kendilerine göre yaparken Allah'ın emirlerine dikkat etmemeleri, bütün bunları yaşayan insanların gelişlerine kutsamak amacıyla onlar adına kurbanlar kesilmesi ve bu kesilen kurbanların etinin yenmesi tartışılabilir. Bunlar protesto edilebilir. Yani bir insan var, bir siyasi, işi gücü Allah'ın dinine aykırı davranışlarıyla ön plana çıkmak, dünya yaşamında, hayatında uygulamalarında Allah'ın diniyle hiçbir alakası olmayan, her yerde Allah düşmanlığı yapan, din düşmanlığı yapan birisinin gelmesi nedeniyle, onun misafirliği nedeniyle, Allah adına kurban kesilse bile herhalde bu etini yenip yemeyeceği noktasında Kur'an'ı düşünen Müslümanların biraz tereddütlü olmaları gerektiği söz konusu olabilir. Allah'ın dininin Çağ dışı kaldığını, dinin hükümlerinin bu çağda uygulanmayacağını ifade ederek, Allah'a ve dinine savaş açanları karşılamak için kesilen kurbanların, kesilirken Allah'ın adı anılsa bile yenmesinin herhalde, inancın bilinciyle bağdaşmayacağı aşikar. Ben böyle düşünüyorum. Bağdaşmaz diyorum. Değilse, hiçbir art niyet yokken, mesela hiçbir art niyet yok, hiçbir istismar yok, hiçbir şey yok. Allah'ın verdiği nimetleri, Kutsamak amacıyla, yani Allah işte bir ev nimeti vermiş, bir araba nimeti vermiş, bir iş yeri nimeti vermiş, bir iş nimeti vermiş veya bir çocuk vermiş, evlat vermiş veya güzel bir evlilik nasip etmiş çocuklarına veya kendisine. Bunları kutsamak amacıyla, yani Allah'ın verdiği bu nimetleri kutsamak amacıyla toplumumuzun bazı kesimlerinde yapılan kurban kesmeler farklı değerlendirilebilir. Yani bu diğer siyasilere yapılanlar gibi değerlendirilmeyebilir. Amacın Allah'ın verdiği nimetleri kutsamak. Müminler arasında bir paylaşımı dile getirmek, güzel bir muhabbeti dile getirmek, yemek içmek aracıyla Allah'ın verdiği nimetleri bürüşmek ve yemek içmek aracıyla böyle bir muhabbeti dile getirmek niteliğinde olan, başka amacı olmayan kurban adamların veya kurban kesmelerin herhalde şirkle bağdaştırılması pek zor olur. Belki bu tür eylemleri protesto etmek, müminlerin kardeşliği arasında muhabbeti, sevgiyi, saygıyı paylaşım protesto etmek olarak da değerlendirilebilir. Ayetin devamında Allah insanları uyarıyor. Rabbinizden haram olduğuna dair bir hüküm gelmeden kendi arzularınız, düşünceleriniz doğrusunda haramlar ilan etmeyin. Bu önemli. Yani burası çok çok önemli. Bu İşin temeli Allah'ın dininin, o dine inancın, o dini yaşamanın temel bir kuralı. Rabbinizden bir hüküm olmadan haram olduğuna dair veya helal olduğuna dair, Rabbinizden herhangi bir hüküm gelmeden kendi arzularınız, düşünceleriniz doğrusunda haramlar veya helaller ilan etmeyin. İnsanların kendi zanlarından üretilen haramların veya helallerin Allah katında bir hükmü olmadığı gibi insanlar, bu yaptıklarından dolayı hesaba çekilip çetin cezaya çarptırılacaklardır. Zira insan bu tutumuyla Allah adına Allah'ın dini için kendi arzuları düşünceleri doğrusunda hüküm üreterek hüküm koymada kendilerini Allah ile ortak kılmışlardır. Allah ise hiçbir zaman hüküm koymada, cezalandırmada kendisine bir ortak kılmamıştır. Hiçbir zaman bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını insanlara devretmemiştir. Kendi dini adına yasa koymak, kendi dini adına hüküm koymak konusunda Allah kaldı ki insanlara, onu bir kenarda atalım, peygamberlerine dahi böyle bir yetki vermemiştir. Şirk dediğimiz anlayış, Allah ile Allah'ın yetkileri konusunda ortaklık ilan etmektir. Allah dininin hüküm sahibidir. Bir başkası asla Allah'ın dininde hüküm sahibi olamaz. Eğer biz kendimiz Allah'ın haram kılmadığı bir hususta şu haramdır dersek Allah'ın yetkisinin kendimizde bulunduğunu iddia etmiş oluruz. Eğer kendimiz bunu yapmayıp filanca kişilerde bu tür yetkiler var, yani filanca kişiler Allah'ın dini adına hüküm koyabilirler, onların hükümleri geçerlidir, Allah'ın dini için geçerlidir diye bir iddiada bulunursak, bu sefer onları Allah'a ortak koşmuş oluruz. İşte Mekke müşriklerinin geçmişte, temelde yaptıkları bu tür şeylerdi. Evvela ilahlarını ki ilahları tarihsel geçmişte, onların değer verdiği liderler, siyasi kişiler, değerli insanlardı, sevdikleri saydıkları insanlardı. Onları Allah ile ortak kıldılar. Sonra atalarını Allah ile ortak kıldılar. Atalarımızdan böyle gördük. Atalarımızdan şöyle gördük. Atalarımızın hükmü budur. Atalarımızın dediği budur. Dini budur. Yolu budur gibi. Önce o sevdikleri, saydıkları tarihsel geçmişi olan kişileri ilahlaştırdılar. Latı, menatı, uzayi işte bunlar hepsi aslında 360 küsür put var. Tarih rivayetlere göre Kabe'ye konmuş. Daha fazla Araplar arasında putlar var, putçuklar var. Bütün bunlar tarihte o Arap toplumunun farklı kabileleri içerisinde değerli hale gelmiş, o kabilelere liderlik etmiş, şu veya bu şekilde siyasi veyahut da işte fikri veyahut da geleneksel olarak iyi bir insan olma vasıflarıyla liderlik etmiş bu kişileri. Kendilerine kılavuz edindiler. Bu kılavuzluk yetmedi. Kılavuzluğu Allah ile ortak kılmaya, yani Allah ile Allah'ın dini için hüküm koymaya, doğru götürdüler. Onların da Allah'a yakınlar olduğunu, Allah'ın yakın olarak, Allah'ın orta olarak dinde söz sahibi olduklarına inandılar. Tutperestlik bu şekilde özetlendi. Sonra onların dışında atalarını, büyüklerini, sadece ilah ilan ettiklerine değil, kendi atalarına, dedelerini, büyük dedelerini, aşiret içindeki soylu kişilerini, değerli kişilerini onları Allah'a ortak kıldılar. Yani yaşamlarındaki, inançlarındaki dine hüküm koyma hakkı verdiler. Sonra yaşayanları, toplumun güçlü insanlarını kendi aralarında hüküm kılma noktasında yetkilendirdiler. Ve böylece putperestlik, Allah, Allah'a yakın ilahlar, Allah'a ortak koşulmuş ilahlar, atalar ve güçlü insanlar olarak hüküm koymada, insanlara yol göstermede, insanların dinini oluşturmada bir yetkililer grubu olarak ortaya çıktı ve buna da Arapça terimle şirk diyoruz. Yani ortaklık tesis etmek ki müşrikte ortak kılan anlamında. Ortaklar ilan eden ortaklar kılan anlamında. Ama Türkçe'ye müşrik ortak olarak geçti. Bugün Osmanlıca olarak bugünkü hukuk kitaplarımıza veya bugünkü Türk Ticaret Yasası'na müşrik ortak olarak geçti. Şirk, şirketleşme şirket olarak geçti. Hala kullanıyoruz. Putperestlerin düştüğü bu hataya zaman içerisinde Müslümanlar da düştü. Zaman içerisinde Müslümanlar bu hataya düşerken Allah'ın dini için Allah'tan başka hüküm koyucu olmamasına rağmen ki La ilahe illallah diye başlayan bu dine giren ve akidini Allah ile akidini bu şekilde yapan yani ben senden başka hiçbir hüküm koyucu, hiçbir otorite, hiçbir yetkili görmüyorum, tanımıyorum diye başlayan Müslüman, ilk önce Allah Resulü'nü dinde hüküm koyucu olarak görmeye başladı. Sonra alimlerini dinde hüküm koyucu olarak görmeye başladı. Sonra atalarını dinde hüküm koymaya başladı. Aynı putperestler gibi. Sonra hükümranlarını mevcut zamanın hükümranlarını dinde hüküm koyucu olarak görmeye başladı. Bugünkü görüntü görünen tablo Mekkeli putperestlerin o günkü dönemde nasıl bir putperestliği teşekkür ettirirlerse bugün de aşağı yukarı biz Müslümanın desek de denilse de Toplumun geneli tarafından Allah'a ortak koşma noktasında benzeri bir ortaklık kuruldu, holdingleşme sağlandı. Allah bu konuda Enam suresi 140. ayetinde şöyle diyor, Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır. Ve doğru yolu bulacak da değillerdir. Diyerek kesin hükmünü koymuştur. Onlar bu hak yoldan saparak ziyahına uğramışlardır. Allah Enam suresinin 145-146. ayetlerinde açıklamaktadır ki, De ki, bana vahyalınan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti, ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Öyle de başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taştıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu zulümler yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyiniz. Araf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde de ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları,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 haram kılmıştır. Bu ayetlerde önemli noktalar var. Bunları şöylece sıralayabiliriz. Allah'ın kulları için yarattığı süsü, güzellikleri ve temiz şeyleri kim haram kıldı? İnsanın bir yaratılışı var. Bu yaratılışına göre zaten pis şeyler o yaratılışta ki o insana zarar veriyor. Temiz şeylerse onun yaratılışına uygun yiyeceği, içeceği şeyler oluyor. Allah soruyor insanın yaratılışına uygun, ona temizce verdiğimiz nimetleri kim haram kılar? Onun gönlünü hoş tutacak, onun kalbini açacak, ufkunu açacak güzellikleri, süsü, değerleri kim haram kıldı? Bu sorguyla Allah kulları için yaratıp, onlara nimet olarak sunduğu o güzellikleri, temizseleri, hiç kimsenin, hiçbir yetkilinin insanlara haram kılamayacağı temel bir unsur olarak bu ayette ifade edilmekte. İkincisi, insanların açık ve gizli kötülüklerden uzak durması gerektiği, hiçbir şekilde haksız yere sınırları aşmaması gerektiğidir. Açık ve gizli kötülük, bu önemli. Bazı şeyler vardır ki, açıkça kötülük olduğunu bilirsiniz. Bazılar da vardır ki, iyilik gibi görünür, altından kötülük çıkar. Veya şöyle düşünebilir, bazı davranışlar, bazı şeyler vardır, hadiseler vardır ki, sözle çok güzeldir, insanların kalbini okşar, ama eylemin arkası sizi arkadan vuran bir hareket gelir. Bu gizlidir. Siz o söze inanırsınız. Söz de gizlenmiştir. Birçok olay insanı gizli bir kötüle götürebilir. Aşırı iyi niyetle yapılan, akledilmeyen, muhakeme kurulmayan, Allah'ın emrettiği şekilde fık edilmeyen, yani iradi kararları doğru bir şekilde verilmeyen, gereken, denetimden geçmeyen, iyi niyetle yapılan birçok şey insanlara kötülük yapabilir. Denetimsiz bir saflık, denetimsiz bir güven ve denetimsiz bir inanmak gizli bir kötülüğü doğurabilir. Yaşam içerisinde bunların örnekleri çoktur. İnsan hayatında bir sürü örnek verilebilir. Şimdi burada bu örnekleri sırlamaya kalsam en az 100 tane hikaye anlatabilirim. Gizli kötülüklerin insanları nasıl mahvettiğini. Aslında iyilik gibi görünürler. Çok güzel görünürler. Allah kalplerdeki samimiyeti ve gönderdiği ayetlerdeki emri dikkate alarak, aklederek, fıkh ederek, tefekkür ederek, Allah'ın ayetleri ışığında olayları sorgulayarak hareket edilmesini istiyor. Çünkü ancak o zaman gizli kötülüklerden uzak durulabilir. Değilse körü körüne bir inanç, körü körüne bir iman, körü körüne bir güven, körü körüne bir sadakat, körü körüne bir samimiyet gösterisi, Arkasından müthiş bir faciayı dile getirebilir, gündeme getirebilir, yaşattırabilir. Hiçbir şekilde haksız yere sınırları aşmaması gerekiyor Müslümanlara. Sınırları aşmak, Allah'ın koyduğu hükümlerin dışına doğru kaçmaktır. Nasıl kaçarız? Kolay. Çıkarlarımıza göre her sınırı ne yapabiliriz? Tevil edebiliriz. Kendi arzu ve heveslerimize göre Allah'ın sınırlarını zorlayabiliriz. Hani bugün içinde yaşadığımız toplumda bir söz var. İşte Türkçe lastik gibidir. Her tarafa çekersin. Yasalar lastik gibidir. Her tarafa çekersin. Çok güzel bir avukat seni ipten alabilir. Beceriksiz bir avukat seni idama gönderebilir. Bir savcı çok güzel bir hitabetiyle suçsuz bir insana dünyanın suçunu yükleyebilir. İki yalancı şahit İnsanı ipe götürebilir. Çünkü sınırı aşar. Sınır nedir? Doğru söyle. O sınırı aşmıştır, yalan söyler. İnsanların arzuları, insanların hevesleri, insanların benliklerindeki kibir, bencillik, sınırları aştırarak, Allah'ın ortaya koyduğu yasalara aştırarak ne yapar? Fahşal. Yani saptır. Azgınlaşır, tağutlaşır, şeytanlaşır. Onun için Allah uyarıyor. Haksız yere, sınırları aşmaması gerekiyor Müslümanlar. Bu ayette ilintisi ise, haksız yere sınırları aşanlar, Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılmaya doğru giderler. Dikkatiniz çekiyorum. Çünkü sınırı aşmak ne demek? Bir haram var, o haramı çiğniyorsunuz. Nasıl çiğniyorsunuz? Onun haram olmadığını vurgulama noktasında kelimeleri eğip büküyorsunuz. Aşıyorsunuz sınırları. Bizatihi yasaya aykırı gelmek değil bu sınırları aşma konusu. Yani haramı işlemiş. Bu zaten suç belli. Zaten bakınız gizli açık kötülüklerden uzak durması gerekiyor ve hiçbir şekillerde sınırları aşmaması gerekiyor. Buradaki sınırları aşmak hem açık bir şekilde Allah'ın haramlarını, helallarını hiçe saymak hem de gizli bir şekilde Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarında helal kılmaya yönelik bir yorum, bir fetva, bir iştahat, bir hüküm ortaya koymak. Yani ayetin mecasından saptırmak. Allah'ın hükümlerini asıl mecradan saptırarak kuşa çevirmek. İşte içinde yaşadığımız toplumda bu tür hasilere çok görüyoruz. Allah'ın açık hükümleri var. Şunlar şunlar haramdır, şunlar şunlar yasaktır diye bir bakıyorsunuz. Tevil tevil üstüne bir bakıyorsunuz. Ayetin hiçbir şeyi kalmamış ortaya. İnsanların arzularına, mevkilerine, makamlarına, hırslarına, haveslerine doğru ayetler yamultula, yamultula, yamultula ne hale getirilmiş, kuşa çevrilmiş ve özellikle de dilin o estetik yapısı kullanılarak masumane bir şekilde, çok gizli bir şekilde kötülüğe dalınmış. Buradaki kötülük, sınırları aşarak faşa olmak, şeytanlaşmak, tahtlaşmak. Allah'ın hüküm indirmediği konularda insanların susması hayırlı. Hatta Medine döneminde gelen bir ayette çok soru sormanın karşılığında Allah'ın uyarısı var. Çok soru sormayın. Allah'ın sustuğu yerde siz de susun ki çok soru sormanız karşılığında size bir yük gelebilir. Allah sustuysa siz de susun. Allah'ın susması sizin için hayırdır. Siz de susun, hayırı devam ettirin. Allah bir konuda hüküm indirmediyse insanlar susmalıdır. Çünkü orada Allah insanlara bir hayır nasip etmiştir. Ve bu hayır nedir? İnsanların özgürlük alanıdır. Nimetidir. Ama insanlar meraklıdır. İnsanlar illa ki bir şeyleri zorlamak ister. İnsanlar illa ki kendilerine bir sınır gelmesini ister. O sınırları delmek ister. Aşmak ister. Çünkü yasalar ancak biliyorsunuz mevcut toplumda bir anlayış var. Eskiden de herhalde bu anlayışlar vardı. Bir yasa gelsin, biz onu delelim. Yani hükümler olmasa neyi deleceğiz ki değil mi? Ancak burada bu ayetlerde önemli bir konu var. Bu konu şu, müminler Allah'ın sustuğu yerde susmalıdır. Müminler Allah'ın sustuğu yerde susmaz ise fahşa olurlar. Yani sınırlar aşarlar. Allah'ın işine karışırlar. Allah Mekkelilere söylüyor. Mekkeliler diyor işte Allah şunu indirmeli değil miydi, şöyle indirmeli değil, şöyle bir hüküm göndermeydi. Allah ne diyor onlara? Size mi soracağım diyor. Rabbiniz onlara mı soracak hüküm göndermesi için veya bir peygamberi kimden seçecek veya şunu bir ayeti nasıl gönderecek onlara mı soracak yani? Bu dinin sahibi hiç kimseye bir şey sormaz. Kendisi dilediği gibi gönderir ve insanların hayrına gönderir. İnsanlar acelecidir, insanlar acelecinden, bilgisizden ki ayet o da var biliyorsunuz. İnsanlar bilgisizdir, cahildir. Kendi kendilerine susmayarak ne yaparlar? Sürekli sınırları aşağılar. Allah dininin hükümlerini gönderirken kimseye sormaz, kimseye de dalışmaz. Mü'mine düşen görev, Allah'tan gelen bir ayet olduğu zaman işittik ve itaat ettik demek, Allah'tan bir ayet gelmediyse de susmaktır. Allah eğer bir konuda hüküm indirmemişse, insanların o konularda hüküm koyma yarışına girmemesi gerekiyor. Ama bakıyorsunuz, 30 cilt fıkıh kitabı var. 18 cilt, 20 cilt, 10 cilt, 15 cilt fıkıh kitabı var. Soruyorsunuz bu kitaplarında ne anlatılıyor? Allah'ın hüküm koymadığı konularda insanların koydukları hükümler anlatılıyor. Allah'ın koyduğu hükümler Kur'an'da mevcut zaten. Kaç tane olduğu da belli. Bu 30 cilt içerisinde, tarih içerisinde Allah'ın hüküm koymadığı konularda insanların Allah'ın dini için koyduğu hükümler anlatılıyor. Kendileri için koyduğu hükümler değil. Ve o kadar insanlar cesaretli ki, Hayretler içerisine kalıyor, bu insanlar Kur'an'ı hiç okumamışlar mı diye düşmesi geliyor. İnsanlar hüküm koyuyor, diyorlar ki bu hükmü Allah'ın dini için koyduk diyorlar. Bari deseler ki, yani tamam Allah bu konuda bir şey dememiş, toplumsal bir ihtiyaç var, biz de bu toplumsal ihtiyaç doğrultusunda bugün insani olarak bu karara vardık ve bunu yaşıyoruz, bunun Allah'ın diniyle bir alakası yok dememişler. Ne demişler? Bu hüküm Allah'ın dinine aittir. İslam'a aittir demişler ve İslam fıkı içerisine almışlar. Yani İslam'ın hukuku içerisine almışlar. Bu kitaplarda yazılanların kaç tanesi Allah'ın hükümlerinden oluşur diye sorsak insanlar güler. Çünkü içinde Allah'ın hükümlerin kaç tane olduğunu kimse bilmez. Girmemiş olabilir de yani Allah'ın hükümleri o kitaplara. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi, şu şöyle dedi, bu böyle dedi, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Herkes Allah'ın dini hakkında boyuna konuştu. Susmadı. O hayri işlemedi. Konuştu. Ve Allah'ın hüküm koymadığı konularda insanlar hüküm koymak için yarıştı. Ne yazık ki geçmişimiz, günümüz Allah için, dini için, insanların hayrı için Allah'ın hüküm bildirmediği konularda insanların hüküm koyma yarışına girmeleridir. Görüntü budur. Halbuki Allah aynı ayet içinde haddi aşmayın, sınırlarınızı aşmayın diye uyarmaktadır. Kimin haddine Allah'ın dini için hüküm koymak? Bu hattı kim alıyor? Bu hakkı, bu yetkiyi kim alıyor? Putperestlik buradan başlıyor. Allah'ın vermediği bir yetkiyi, Allah'ın tanımadığı bir hakkı, insanların kendinde veya insanların başkasında görmeye başlamasından kaynaklanıyor. Allah'ın haklarını, Allah'ın yetkisini insanlarda veya kutsal saydığı diğer değerlerde görmeye başlamaktan başlıyor. Putperestlik bu. İşin özetine baktığımız zaman. İnsan, Hakkını bilmek iken bunu bilmiyor. Benim burada hakkım yok demiyor. Sınırlar aşıyor. Benim burada yetkim yok demiyor. Sınırlar aşıyor. Ve böylece kulluğunu yapmıyor. Kula düşen görev, Allah sustuysa susarım, Allah hükmettiyse kabul ve tasdik eder ve uygularım. Esprisi olması gerekirken bunlar olmuyor. İşte bu espriyi karomak önemli. Hiçbir Müslüman Allah'ın yetkilerini kullanmaya kalkmamalı. Kendi görüşlerini, kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini Allah'ın dini diye, Allah'ın dininin yorumu, Allah'ın dininin görüşü, Allah'ın dininin hükmü diye söylememeli. Söyleyenler olursa da ağzına şöyle sus ne yapıyorsun diyebilmeli. Ara Suresinin 157. ayetinde yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye,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 işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeylere helal, pis şeylere haram kılar ifadesiyle sanki peygamberin hüküm koyma hakkı yetkisi varmış gibi görünüyor. Ancak hiçbir peygamberin Allah adına hüküm koyma hakkı olmadığı, Allah'ın hükümlerini insanlara bildirdiği bilinmekte. Onun için çevirdeki yanlışlık, bizde yanlış düşünceler doğurtabilir. Bu nedenle cümleyi şu şekilde Kur'an bütünlüğünde kurmak gerekir. İşte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara Allah neyi helal, neyi haram kıldığını bildirir. Onlara Allah'ın neyi helal, neyi haram kıldığını bildirir. O kendisi helal ve haram kılmaz. Allah'ın neyi helal, neyi haram kıldığını bildirir. Allah'ın insanlar için yarattığı temiz şeyleri açıklar, pis şeylerden haberdar eder. Demek daha doğru cümleyi böyle kurmak daha doğrudur. Nal suresinin 115. ayetinden başlayıp 118. ayetine kadar ve bu ayet dahil geçen ayetlerde Allah size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvana haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa başkalarının haklarına saldırmaksın ve da işte haddi aşmaksın, sınırı aşmaksın, bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Onlar için dünyada pek az bir menfaat, ahirette ise çok acıklı bir azap vardır. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. Allah'ın haram kıldıklarından darda kalınınca yenilebilir. İnsanların darda kaldığı zaman haram olanlardan yemesi haram sayılmaz. Ancak helal de değil. Geçmişte bu konuya ruhsat anlayışıyla bakıldı. Yani haram olan bir şeyin bazı şartlar doğusunda yenilebilir, yapılabilir olması ruhsat olarak değerlendirildi. Ruhsat şartları ile ilgili değişik kurallar üretildi. Darda kalmanın boyutları anlamı konusunda çok farklı görüşler üretildi. Sonra darda kalanın sınırları aşmaksızın yiyeceği miktar nedir? Bu konuda sınır neresidir gibi sorulara cevaplar çok farklı bir şekilde verildi. Çeşitli mezhepler, fıkıh alimleri bu yönde bir hayli hüküm ürettiler. Müfessirler bu ayetlerle ilgili birçok yorum yaptılar. Ancak tefsirlerde veya fıkıhta bu yönde birçok hüküm olmasına karşım ben bu konuda darda kalanı ilgilendirir diye düşünüyorum. Yani bu konu darda kalanı ilgilendirir. Yani biz oturduğumuz yerden bir şey diyemeyiz. Bu konu bizzat darda kalanın kendisini ilgilendirir. Hiç kimse oturduğu yerden darda kalanı darda kalmayı bilemez. Onun durumunu bilemez. Hele bazı görüşlerde darda kalmayı ölecek noktaya gelmek olarak tarif edilmesinin sınırı aşmadan yemeği ölmeden ölmekten kurtulacak kadar diyerek sınırlamanın çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Öncelikle bir insanın ne kendisi ne de başkası ölüm noktasını bilemez. Yani ben ne zaman hangi şartlarda öleceğimi bilemem. Veya bir başkasının nasıl hangi şartlarda öleceğini bilemez. Hangi açlık seviyesinde öleceğini bilemez. Bunun denemesi de ispatta yapılamaz hiçbir zaman. Yani bir insan hangi açlık seviyesinde ölüyor? gelin bakalım bu deneyelim bakalım denemez. Her insan da farklıdır. Bugün açlık grevlerine gidenleri görüyoruz. Günlerce aç kalıp ölmeyen ama artık yaşamasının da bir anlamı kalmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bir insan diğer insan için veya bir insan kendisi için takatsiz, bilinsiz kalıncaya kadar ölüm noktasını bekleyecek, tam ölecekken haram olan bir şeyi yiyerek kurtulacak. Hiç böyle şey olur mu? Bir kere açlık grevine gidenleri görüyoruz. Ölme noktasına geldiklerinde apar topar doktorluğa gidiyor ki ölme noktası da belli değil. Öyle tahmin ediyorlar doktorlar. Ha bu adam ölecek artık diyorlar. Şunu bir götürelim hemen tedavi alalım diyorlar. O kişilerin mideleri bir şey almıyor. Doktorlar nezaretinde gıda alabiliyorlar. Pratiği mümkün olmayan bu tür konular doğrusunda hükümler üretmek herhalde hakkında bilgi bulunmayan konularda ileri geri konuşmak olarak nitelenebilir. Bilincini kaybetmeden yaşayabilmek, aklın, muhakemenin yitirilmemesini sağlamak herhalde konunun ana mihengi olmalıdır. Yani bir insanın bilinci kayboluyorsa, aklı, muhakemesi gidiyor ise ve bu darlık olarak niteleniyorsa bu böyle olmamalı. Bir kere bir şey yeme kararı bilinçli bir insanın, akıllı bir insanın, muhakemesi olan bir insanın vereceği karar. Yani ben burada darda kaldım deyip karar verecek. E bilinci kaybolmuş nasıl karar verecek? Aklı kaybolmuş nasıl karar verecek? Muhakemesi gitmiş nasıl karar verecek? Ölecek nokta aklın, bilincin mahkemenin kaybolması demek. Ondan sonra zaten bir şey yok. Ölecek noktayı bu şekilde tarif etmek de yanlış diye düşünüyorum. Bilincin, aklın, mahkemenin kaybolması insan yaşamının durduğu yer olsa gerekir. Maddi ve manevi olarak. Fecih Suresinin 15. ve 26. ayetlerinde insan var ya Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der. Hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksuluğa yedirmeyen birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirasları yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman o gün cehennem getirilir, İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağ kimse vuramaz. Bu ayetlerle ilgili söylenecek neler olabilir ki? Allah'ın ayeti tek tek insanların zaaflarını dile getiriyor. İnsanlar kendisine nimetler verildiğinde şükrederler. Ancak nimetlerde bir eksiklik olursa Allah'ın kendisini terk ettiğine inanmaya başlarlar. Allah'ın yasaklarına dikkat etmeyip helal haram demeden insanların haklarına saldırırlar, mirası haksız olarak yerler, malları biriktirirler, gittikçe dünya bileşirler. Allah'ın verdiği nimetleri insanlar arasında paylaştırın hükmüne dikkat etmezler. Yoksulları yedirmezler, fakirlere sahip çıkmazlar. Bu ayetlerin indiği zaman düşündüğümüzde kapitalizm denilen illetin o günlerde de insanların hayatlarını perişan ettiğini söyleyebiliriz. Veya tersini düşünerek kapitalizm denilen illetin çağdaş bir düşünce yapısı olmadığını aksine putperestlerin öteden beri onların karanlık çağ dediği devirlerin bir yaşam biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kapitalizmin düşüncesinin temel yapısı bu ayetin içinde var zaten. Dünyevileşmek eşittir, kapitalistleşmektir temelde. Allah'ın dünyevileşmek olarak nitelediği anlamların hepsi maddesel yapısının tamamı kapitalizmle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Allah bazı ayetlerinde helallerden söz eder. Mekke'de gelen ayetler içinde de Allah'ın helal kıldıkları vardır.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 Uyanlar var ya, işte kurtuluşu erenler bunlardır. Allah bu ayetinde enteresan bir benzetme yapıyor. Bazı konularda helal hükümleri göndererek, insanların üzerlerindeki ağırlıkları zincirleri indirir, yani kaldırır demektir. İnsanlar üzerindeki ağırlıklar, zincirler nedir? Ne? Biliyorsunuz ağırlık yükün, zincirler ise köleliğin simgeleridir. Allah, helal ve haram hükümlerini bildirerek insanlar üzerindeki yükleri kaldırır. İnsanların kölelik zincirlerini kırar. La, hayır diye başlayan Allah'ın dininin en önemli özelliği budur. Allah insanları özgürleştirir. Zira insanlar kulların hükümleriyle üzerlerine ağır bir yük alır. Akıllarına, muhakemelerine, iradelerine zincirler takarak köleleştirirler kendilerini. İşte biraz önce söz ettim. 30 cilt, 40 cilt, 20 cilt, 10 cilt İslam fıkıh diye kitaplar var. Müslümanların kültüründen bahsediyoruz. Bu kitaplarda Allah adına üretilmiş hükümler var, fetvalar ve içtihatlar. Bunların hepsi Allah adına üretiliyor. Allah'ın dini adına üretiliyor. Şimdi bir Müslüman Allah'ın dini diye bu 30 cilt, 40 cilt kitapların içindeki yazdıklarını yaşamaya kalkarsa ne olur? Üzerinde büyük bir yük, sonra kürelik başlar. Çünkü akletme durur. Çünkü bu kitaplar içindeki dini anlamak o kadar kolay bir şey değildir. Sonra çok güzel bir laf üretilir. Allah'ın dini çok derindir, kolay kolay anlaşılmaz. Üzerinde ne kadar durursan o kadar genişler. Yani ucu buca bulunmaz. Uzay boşluğu gibi. Yani uzay boşluğu gibi. Yani öyle bir tarif var ki, Uzaya baktıkça işte derinleşir gider. Allah'ın dinde öyledir. Yani ucu bucağı bulunmaz. İçine bir girdi mi çıkamazsın. Ya çıkamayacaksın, içine girip de kurtulamayacaksın, içine girip de anlayamayacaksın. Dinden Allah sorumluslar mı, hiç akıl çalışıyorum. Allah Kur'an'a çağırıyor. Diyor ki, gelin peygamberim aracıyla size neyin helal, neyin haram kıldığını öğreteyim. Sizi yüklerden kurtarayım diyor Allah. Bakın ayet açık. Zincirlerinizi de kırayım. Siz insanlara köle oldunuz. İnsanların hükümleriyle üzerlerinize büyük bir yük aldınız. Bu yükü ben emretmedim diyor Allah. Bu köleliği size emretmedim. Tam tersine bu kölelikten kurtulmanız için hüküm gönderiyorum diyor. Sizler ne yaptınız? Beni de ortak kılarak diyor Allah, insanlara yetki verdiniz. Aklımızın üzerinde, muhakememizin üzerinde, irademizin üzerinde egemen olun ve Allah'ın gönderdiği dine, dinin hükümlerine ortak olun dediniz. Onlar da size 30 cilt kitap koydu karşınıza. 40 cilt kitap koydu. 10 cilt kitap koydu. Allah'ın dini diye. Kendi aralarındaki bütün tartışmaları, şu şöyle dedi, bu böyle dedi, filan böyle dedi, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Bir ona baktık, bir ona baktık, kafamız döndü, fırıldak oldu. Allah diyor ki gerek yok, size nur gönderdim. Aydınlık, helal ve haram belli. Benden başka helal ve haram kılma yetkisi de yok, diyor Allah. Ayetlerimde defalarca. Sizi ne yapıyorsunuz? Filanca müştehik de var, filanca fetva makamında var, da alimde var, filanca bilmemlerde var. Aynı putperestlerin ilah ürettiği gibi, hükümran ürettiği gibi bir sürü hükümran ürettiniz. Onları bana ortak kıldınız diyor. Bu sizin için bir yük. Bunun bir hesabı var, bir cezası var. Bir de dünyada bunun bir yaşamanın yükü var. Halbuki Rabbiniz sizi özgürleştiriyor. Bu yüklerden kurtarıyor. Yolu ne? Rabbinizin çağrısına uyun. Peygamberiniz size gönderilen ayetlerle neyi haram kıldıysa onları haram bilin, neye helal kıldıysa onları helal bilin ve yüklerden kurtulun, zincirlerden kurtulun, özgürleşin. Ama insan ne yapıyor? Kulların hükümleriyle üzerine yük alıyor. Ağır bir yük. Akıllarına, mahkemelerine, iradelerine zincirler takarak köleleşiyor. Allah gönderdiği hükümlerle insanları kulların esaretinden kurtararak özgürlüğe ulaştırır. Allah'ın dininiz bu. Kula hayır, nefse kulluğa hayır, arzu ve heveslere kulluğa hayır, la hükümranlara kulluğa hayır, la Allah'a kulluğa davet. Allah'tan başkasına kul olmak yok. Bu kadar basit. Bunun yolu ne? Allah'ın emrettiği helallara helal demek, Allah'ın emrettiği haramlara haram demek. Bundan gayrisine susmak, söyleyenlere karşı çıkmak, la demek, hayır hayır. Senin hakkın yok demek. Sen şu konuda helal mı dedin? Senin hakkın yok ki. Sen şu konuda haram mı diyorsun? Senin hakkın var mı yani? Böyle bir hakkı yok. Nereden buldun? Allah sana böyle bir hak mı verdi? Nerede? Deliliğin nerede? Müslümanlar bugün Allah adına hüküm koyan, işte hadif, fetva yoluyla, başka yollarla hüküm koyan herkese şunu söyleme hakkına sahip, Kur'an'a uyduğu müddetçe, la dediği müddetçe, sizin hangi hakkınız var ki Allah'ın dini için haram diyorsunuz, Allah'ın dini için helal diyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok ki. Nereden uydurdunuz? Nereden çıkardınız? Bizim aklımızın, bizim mahkememizin, bizim irademizin üzerine nasıl bir yük, yükleme hakkına sahipsiniz? Allah'ın bizi la dediğimiz için kurtardığı zincirleri tekrar aklımıza, mahkememize, irademize, yaşamımıza takmanızın Hakkını nereden alıyorsunuz dememiz lazım. Allah açıkça söylüyor, zincirlerden kurtarırız diyor. La diyerek zincirlerden kurtarıyoruz kendimizi sonra tekrar zincirlere gidiyoruz. Koştura koştura. Dini öğreneceğiz diye ciltler dolusu hüküm kitabı öğreniriz. Halbuki Allah'ın hükümleri Kur'an'da mevcut zaten belli, bitti. Allah gönderdiği hükümlerle insanları kulların esaretinden kurtararak özgürlüğe ulaştırıyor. Bu özgürlüğü anlamak gerekiyor. Allah katında bütün insanlar eşit. Hiç kimsenin hüküm koyma hakkı yok. İster alim olsun, ister alim olmasın. İster hava olsun, ister avam olsun. İster müştehit olsun, ister olmasın. Fark etmiyor. İster fetva makamında olsun, ister olmasın. Hiç kimsenin Allah'ın dini için, Allah adına Allah'ın dinine dair bir hüküm koyma hakkı yok. Var diyen delilini getirsin. Allah'tan bir delil getirsin. İşte insanın dünyadaki yaşama nedeni bu. İmtihanın nedeni bu. Hiçbir insanın, hiçbir varlığın Allah adına hüküm koyma hakkı olmadığına inanç ve bu inancın yaşama aktarılması, imtihanın temel sorusu. İmtihan bu inançla yaşanan bir hayatın sonucunda kazanılıyor. Ama efendim onlar işte Allah'a katında şöyle değerli insanlar, şöyle alim insanlar, şöyle müştehil insanlar, aynı şeyi putperestler de söylüyordu. Laat için, menat için, uzla için, herkes için söylüyorlardı. 360 tane ilah koymuşlardı. Onlar Allah katında şöyledir, Allah katında böyledir, Allah'ın şöyle sadık kullarıdır, şöyle sadık dostlarıdır diye. Allah dedi ki ben öyle bir sadık dost, sadık kul bana yakın görmedim onları. Böyle bir şey atama yapmadım. Peki Müslümanların bugün sadık gördüğü dostları Allah dostlarını kim, Allah'tan bir delil var mı atadığına dair? Kendi zanlarımızla, kendi heva ve hereslerimizle Allah'a dost ilan ettiklerimiz, onlar bizim ilan ettiklerimizdir. Allah'ın delil indirmediği insanlardır. Herkes kendi hesabını verecek. Dünya imtihanının özeti bu. Dünyada kendini ve insanları Allah'a bağlı bir şekilde, Allah'ın tayin ettiği kurallar çerçevesinde, O'nun helal ve haramları çerçevesinde yaşatan ve insanların koyduğu kurallara karşı, insanların koyduğu yasalara karşı özgürleştiren, hem kendini hem insanları özgürleştirmeye çalışan insanlar la diyebilmiştir. O insanlar hidayet noktasındadır. O insanlar bu imtihanı başarma noktasında sabırla, azimle yürüyen insanlardır. Aksi halde, üzerlerinde bir yük vardır, çok ağırdır, hesabı daha çok ağırdır ve akılları zincirle bağlıdır, mahkemeleri zincirle bağlıdır, iradeleri zincirle bağlıdır. Onun için Allah inanmayı, inanmamayı insanın iradesine bıraktı. Özgür bıraktı. Temeli bu. Kimse inanma konusunda insanlara baskı yapamaz. Yapanı Allah zalim diyor. Kimse inanma konusunda insanlara, inanmama konusunda insanlara baskı yapamaz. Yapanlar zalim. Allah bilir. Atalar dini dediğimiz şey, Allah'ın helal ve haramlarından uzakta, bazı insanların insanlar için koyduğu helaller ve haramlardır. Atalar dini nedir diye şöyle bir tarif edersek, Allah'ın helal ve haramlarıyla alakası yok. Allah'ın helal ve haramları kaybolmuş. İnsanın bilincinden, bilgisinden, hayatından kaybolmuş. Bazı insanlar çıkmış ortaya veya çıkarılmış. Onlar Allah adına ne yapmışlar? İnsanlara helal ve haramlar koymuşlar. Pekkeli putpresler Allah'a inanmıyor değillerdi ki Allah'a inandıkları için müşriktiler zaten. Çünkü onlar o 360 küsur putunun kendilerine Allah adına Allah'ın dostlu olarak yol biçtiğine, yol çizdiğine, hükümler ürettiğine inanıyorlardı. Atalarının, dedelerinin, sülalelerinin, sülalenin büyüklerinin, değerli insanların kendilerine Allah'ın dini için, Allah'ın yolu için ne yapıyorlardı? Hüküm ürettiğine, din koyduğuna inanıyorlardı. Hakim olan güçlerin, Darun o hükümranların Allah'ın dini için hüküm koyduklarına inanıyorlardı. Çünkü onlar Kabe'nin sahibiydiler, Kabe'nin muhafızıydılar ve Kabe Allah'ın eviydi. Putperestlerin inancında Kabe kutsaldı, Allah kutsaldı. Allah'ın dostlarını kâbe'nin içine yerleştirdiler, onun için. Onlar Allah'tan uzak değillerdi ki putperest deyince haşa Allah'ı tanımaz, Allah'a karşı çıkan, onu hiç hayatında tanımayan insanlar değillerdi. Putperest deyince Allah'ı bilen, Allah'a sahip çıkan, Allah'ın evine sahip çıkan ama din diye Allah'ın gönderdiği hükümleri unutan, o hükümler yerine Allah'ın dışındaki varlıkların kendilerine koyduğu hükümleri Allah'ın dini diye yaşayan insanlardı putperestler. Mekke'deki putperestliğin özü buydu. Ateist değiller bunlar. Tam tersine Allah için mücadele veriyorlardı. Peygamberle de Allah için mücadele verdiler. Allah'ın dini için, Allah'ın evi için mücadele verdiler. Kabe için mücadele verdiler. Onun için diyorlardı. Yani Allah bizi bir peygamber gönderecek içimize seni mi buldu? Yani sen, sen aramızda bir yetimsin diyorlardı. Aramızdaki şu soylu, solu insanlardan gönderir veya melek gönderir diyorlardı. Onun için Allah onlara siz Rabbinizin şöyle şöyle şöyle vasıfı olduğuna inanırken niye dönüp duruyorsunuz diye sorup duruyordu. Bugün içinde yaşadığımız durum ne yazık ki 1500 yıllık kültürümüzün getirdiği durum Arapların o günkü durumuyla hemen hemen eşdeğerdi. İşte sözün ettiğimiz 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt fıkıh kitaplarının içerisinde Allah'ın hükümleri hangisidir diye sorsanız hangisi arayıp bulmanız samanlıkta iğne aramıza benzer. Otuz ciltte ne var ki insanların gıdı gıdısından başka? İnsanların Allah'ın dini için Allah'a kendilerine ortak edip insanların Allah'ın dini için hüküm koymaları var. Başka bir şey yok. Putperestler atalarından gelen dinle insanları bazı konularda özgür bırakırken onlara birçok konuyu yasaklamışlardı. Allah'ın din gönderdiği Yahudiler, Hristiyanlar da zaman içinde insanlara Allah'ın hükümlerinden ayrı serbestlikler, yasaklar getirdiler. Müslümanların tarihi bu konuda onlardan hiç geri kalmıyor. Ciltler dolusu kitaplar içinde binlerce yasak, binlerce serbesti var. Bütün bu hükümlerin Allah'ın kitabıyla bilgisi yok. Çeşitli mezhepler, tarikatlar, cemaatler koydukları serbestler, yasaklarıyla Allah'ın kitabından uzak davranışlar içerisine giriyorlar. Günümüz dünyasında Müslümanların yaşadıkları devletlere egemen olan iktidar sahipleri, kendilerini Müslüman olarak tanıtsalar da Allah'ın hükümlerine aykırı yasalarıyla çağı yaşamaktadırlar. Allah'ın hükümlerine aykırı yaşıyorlar çağ. Onların Allah'ın hükümlerine aykırı her hükmü insanlara yüklenen bir yük, insanların akılları, muhakemeleri, iradeleri üzerine kurulmuş bir zincir. Ne zaman insanlar Allah'a inanacaklar? Allah'ın dediğini yerine getirecekler. O zaman o yükten, o zincirlerden kurtulacaklar. Artık insanlar bu ağır yüklerle ne yapacaklarını bilemez durumdalar şu anda. İşte bakın akılları, muhakemeleri, iradeleri, inançları üzerine vurmuş zincirler olanları onları Allah'tan ayırıp insanlara köle kılıyorlar. Allah bu ayetiyle insanlığın düştüğü büyük açmazı açıklıyor. Hangi insan, hangi topluluk, hangi çağda olursa olsun fark etmiyor. Allah'ın koyduğu hükümlerin dışına çıktığı zaman insanların koyduğu hükümlere tabi olur. İnsanların koyduğu hükümlere tabi olanlar ağır bir yük altındadırlar ve akılları, iradeleri, muhakemeleri, yaşamları zincirlerle bağlanmıştır. Onlar köledirler. Ne zaman ki Allah'ın hükümleriyle yaşamaya başladılar, o zaman özgürleşirler. Ancak insanlar Allah'a inanırlarsa, hükümlerine uyarlarsa o ağır yüklerden kurtulur, özgürlüğe ulaşırlar. Ne yazık ki bazı insanlar dinin insanlara ağır görevler yüklediğini, insanların özgürlüğünü elinden aldığını iddia ediyor. Bu gerçeğe karşı söylenmiş en büyük yalandır. Çünkü onlar bunu söylerken bir bakıma da haklı bir şeyi söylüyorlar. Yani mesela şu anki duruma bakın. Ben bazen mesela espri yaparım. Mesela bir ateist, bir kemalist, bir işte solcu, bir laik karşıma çıkıp da ya. İslam hükümleri insan işte yani dini yaşayacaksın ama çok ağır yükleri var dediği zaman say bakalım şunları derim ben. Bir say bakalım neler var. Bir saymaya başlar saydıkların içerisinde Allah'ın hükümleri neredeyse hiç yoktur. Atalarımızdan, dedilerimizden gelen bir din vardır. Fıkıh kitaplarında yazılmış bazı hükümler vardır. İnsanların hükümleridir. Derim ki bunların Allah'ın dinle bir alakası yok ki. Sen akıl çağında akılsız bir şekilde, bilim çağında bilgisiz bir şekilde hem de Müslümanım derken, Tuttun, Allah'ın emretmediği kuralları dinin kurallarıymış gibi gösterip bu din insanlara yük yüklüyor dedin. Allah da söylüyor zaten bunu. Hükümlerimin dışında hareket edenler üzerlerine bir yük alırlar. Allah da diyor. Ama Allah'ın koyduğu hükümlere baktığımız zaman o insanlar üzerine bir yük değildir. İnsanların yaratılışı gereği yaşaması gereken çok güzel değerlerdir. Onların dediğinin aksine, bu tür söylemleri söyleyenlerin aksine insanlar Allah'a Uydukları müddetçe özgürlüğe ulaşırlar, üzerlerinde bir yük kalmaz, yüklerden kurtulurlar, üzerlerinde bir zincir bulunmaz, zincirlerden kurtulurlar. Bunun tek yolu insanların Allah'ın hükümlerine uyması. Ne adına olursa olsun insanların koyduğu hükümlerden uzaklaşmalarıdır. Ne adına olursa olsun, kimi çağdaşlık, kimi gelişmişlik, kimi modernlik adına insanlara yasalar getirirler. Kimi din adına, iştahatlarıyla, fetvalarıyla yasalar getirirler. Kimi tarikatlar, cemaatler adına kurallar koyarak insanlara yasalar getirirler. Hangi kanaldan gelirse gelsin, Allah'ın dediği şekilde özgürleşip ağır yüklerden kurtulmak, kölelik zincirlerini kırmak isteyen her insan, insanların koydukları yasalara hayır demesi gerekir. Hayır dediği gün özgürleşir. İşte içinde yaşadığımız durum, özellikle mesela ülkemize bakalım. Artı ülkemizdeki yasaları, mesela devletin yasalarını, yasa koyucuların bile ne yapacağını bilmediği bir duruma geldi. Hakimlerin, savcıların, avukatların işin içinden çıkamadığı binlerce, milyonlarca yasa, yönetmelik, tüzük var. Kafalar karışık, bilmiyor kimse. Kütüphaneler dolup taştı, sayısı yok, benim mesleğim mali müşavirlik. Her gün bir mali konuda yasa çıkıyor, yönetmeli çıkıyor, bir şey çıkıyor. Hangisini takip Yasa okumaktan, yönetmelik okumaktan, tüzük okumaktan iş yapamaz hale geldi insanlar. Avukatlar da öyle. Yasa okumaktan davaları takip edemiyorlar. Hakimler de öyle. Güya çağdaş yasalar. İnsana hizmet verecekler. Çok hızlı, bilimsel yasalar güya. Daha ne olduğu anlaşılamadı. Doğru dürüst. Ve insanların başına bir bela gibi sarılıyor sürekli. Bugün adalet denilen şey, karar verilemeyen mahkeme dosyalarının içinde kaybolup gitti. Geçenlerde evimize bir mahkeme kararı geldi. Bakın örnek olarak vereyim. Geçmişte yani bundan 8 yıl önce ben eşim ve kızım çalışsın diye bir örgü ipi satılan bir yer açıverdim. Ufak bir dükkan. Açlığımın 3. günü malları koyduk hırsız girdi. Çok bir şey çalmamışlar, az şey çalmışlar. Polisler geldi zabıt tuttular. Gelen karar ne biliyor musunuz? 2005 yılında yapılan hırsızlıkla ilgili soruşturmalar neticeye ulaşamadığı için, hırsızlar bulunamadığı için, aradan 8 yıl geçtiği için, böyle bir davada zaman aşına uğradığı için dava düşmüştür. Eğer bu konuda bir itirazınız varsa ağır ceza mahkemesine itiraz yapın. Neyine itiraz edeceksin? E sen ne olacak yani? Sekiz yıl hırsızı bulamamış, sekiz yıl neticeye vardıramamış, boşu boşuna böyle dövünmüş, sekiz yıl geçmiş. Geçen de işte bu Madımak hadisesinden dolayı, biliyorsunuz Madımak yangınından dolayı oradaki toplanan halkın içinden ne yaptılar? İnsanları tutuklayıp götürdüler. Suçlu mu, suç değil mi? Gerçekten o yangını çıkarmış mı, çıkarmamış mı belli değil. Haklarında suçlamalar var ama suç sabit değil. Mahkemeler karar verse karar verecek hiçbir delil yok. Bakınız, 30 yıl geçmiş. 30 yıl boyunca bu insanlar orada yatıyor. Avrupalaşacağız ya, Avrupa diyor ki, devlete baskı yapıyor. Davalara şu kadar yıl karar verilemediyse, davalar düşer. Bu yönde yasa çıkarın diyor. Bizimkiler çıkarıyor. İşte şu anda tam hatırlamıyorum, 10 yıl mı, 15 yıl mı davalar sürüyorsa, bunları serbest bakın, artık daha dava düşsün. Netice varmış. Madımak hasresinden dolayı içeride tutuklu olan, haklarında 30 yıl, Boyunca karar verilememiş olan sabit bir delil olmadığı için bu insanlar bu yasadan yararlanarak çıktılar. Ne oldu? Laikler, solcular, ateistler bas bas bağırmaya başladı. Bu haksızlık bilmem ne cahkürt diye. Hemen tekrar turklama karar alın. Neye göre? Sen 30 yıl delil bulamamışsın, neye göre karar aldın yani? Niye Neye göre? Basından etkilenip karar veren mahkeme adil mi olur? 30 yıl bir delil bulamadığı için mahkeme karar veremeye mahkeme adil mi olur? Böyle çağdaşlık mı olur? Böyle medenilik mi olur? İşte Allah diyor böyle işte ya yani insanlar böyle davranırsa, sizin üstünüze böyle yasalar getirilirse şu helal, şu haram, şu yasak, şu serbest derse ne olur? Üzerinize bir yük ve esaret gelir. Başka bir şey gelmez. Gerçeği konuşma, düşünme konularında, Ülkenin yasa koyucuları en acımasız yasaları çıkarırken insanları özgürleştirmek için kıllarını kıpırdatmazlar. Kıllarını kıpırdatmadıkları bir yana insanları özgürlüğe kavuşturan Allah'ın dinine ait yasalarla dalga geçmeyi, horlamayı öne çıkarırlar. Allah'ın dinine, yasalarına karşı olmadık yasakları getirirler. Bu yönde ne denilebilir ki? Allah insanlar için dünyada bir ömür koyuyor. Her insan ölümden sonra mutlaka yaptığının karşılığını buluyor. Allah katında en büyük suç. insanların üzerine haksız yere yük yüklemek, insanların aklını, muhakemesini, iradesini köle kılan zincirleri, yani yasaları, yani düzeni koymaktır. La demedikten sonra, yani bu düzene, bu zincirlere, bu yüke hayır demedikten sonra hidayet gerçekleşmiyor. Allah ayetlerine devam ediyor. Yunus suresinin 59. ayetinde de ki, Allah size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'ın insanlara verdiği rızıkın bir kısmını yasaklayan, bir kısmını serbest kılan, yani haram koyan, haram koymak yasaklamak, yani helal kılan, yani serbest kılan sizlere kim izin verdi? Allah mı? Yoksa onlar bu hakkı kendi arzularına, heveslerine, ihtiraslarına uyarak mı aldılar? Böyle mi kullanıyorlar? Andolsun ki insanlar böyle yaparak insanların özgürlüğüne müdahale etmektedirler. Yaratıcı olan Allah bütün insanlar için yeryüzünde nimetler verdi hiç kimsenin dini ne olursa olsun inancı ne olursa olsun bakın hiç kimsenin dini ne olursa olsun inancı ne olursa olsun Allah'ın Rahman sıfatıyla bütün insanlara verdiği bu nimetleri bu nimetlerin bir kısmını insanlara haram koyarak yasaklamaya bir kısmında serbest kılmaya hakkı yok. Benim hakkım var diyerek bu yönde yasalara çıkaranlar bu yönde müşti iştahat edenler bu yönde fetvalar verenler insan özgürlüğünü kısıtlar Allah a karşı büyük iftirada bulunurlar. Allah, Huz Suresinin 86. ayetinde, Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden sizin için daha hayırlıdır. Allah'ın helalinden bıraktıkları sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bekçi değilim diyerek, Allah'ın serbest kıldıkları sizin için hayırlıdır diyerek, insanları uyarmak, insanlara Allah'ın gerçeklerini ifade etmek önemlidir. Sizler insanların inandık diliklerine bakmayın. Allah'ın helal kıldıklarını da hiç kimseye yasaklatmayın. O zaman size Allah'ın hayır kıldığı şeyleri inkar etmiş, verilen rızka karşı çıkmış olursunuz. Ne olursa olsun, Allah'ın Nas Suresinin 114. ayetinde dediği gibi, artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin, eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun nimetine şükredin. Eğer insanlığınıza değer veriyorsanız, Allah'a inanıyorsanız, Nâh Suresi 116. ayetindeki dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Hiç kimsenin Allah'tan bir hüküm olmadan, Allah'tan bir delili olmadan herhangi bir konuda helal ve haram deme hakkı yoktur. Hiç kimsenin. Eğer böyle yaparsa, Allah ne diyor? Bana karşı yalan uydurmuş olursunuz. İnsanların dilleri çıkarlara doğru, heveslerine doğru çevrilebilir. Çünkü dil eğri bülü, her tarafa eğiliyor, kemiği yok ki. Çıkarda önden gidiyorsa, hevesler içeriden de böyle insanın aklını alıyor ise yamulabilir her şey. Şeytana uyarak şu helaldir, şu haramdır diyebilir insan. Unutmayın ki Allah'ın bir konuda helal ve haram hükmü yokken, sizin şu helaldir, şu haramdır demeniz, Allah'a karşı uydurduğunuz bir yalan. Allah uyarıyor. Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Hesap günü hesaptan kurtulamazlar. Ne yazık ki günümüzde bu konuda Müslümanlar olarak çok gevşek davranıyoruz. Tabi buna atalarımızdan gelen kültür de etkili. Zira mezheplerimiz, cemaatlerimiz, tarikatlarımız öyle olmadık konularda şu helaldir, şu haramdır demişler ki, insanın aklı duruyor. Onlara verdiğimiz değerler, yani... Alim diyebildiğimiz insanlara verdiğimiz değerler. Onların iştahatlarıyla, fetvalarıyla koydukları helal ve haram kurallarının normal olduğunu zannettiriyor. Bu konuda usulü hukumlu, hükümler konuyor. Fıkıh usulü konuluyor. Onların da hakkı vardır dinliyor. Peygamberin de hakkı var. Toplumun da hakkı var. Biliyorsunuz hukuk'a göre, hukuk göre öyle değil mi? Hukuku kaydiye göre şeriatın kaynağı dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas, iştahat. Kıyas ve iştahat yer değiştirebiliyor bazen ama klasik tarif da yaşadığımız toplumda. Şeriat dediği şey Allah'ın dinine ait hükümler. Böyle bir kültür gelmiş, öğretilmiş, ağaçlar bu kültürle eğilmiş, yani insanlar yetiştirilmiş, ona göre eğil büyülü bir ağaç haline gelmiş, ondan sonra gayet rahat bir şekilde diyor. Peygamberin de Allah'ın din hakkında hüküm koyma hakkı vardır. Toplumun da vardır bak icma. İcma nedir? Toplumdur. Toplumun bir şeyde bir ittifak etmesidir. İttifak ettiği zaman bu Allah'ın dinine dair bir hüküm olur. Toplum yalandır. İttifak edersen ne olur? Arkadaş demiyor kimse bakın. Toplumlar yalanla da ittifak edebiliyor. Ört dinin kaynağıdır. İstahat dinin kaynağıdır. Şeridir. Şeriatın temellerinden biridir. aden, kıyasen, örfen, icmaen Allah adına hüküm konulabilir. Al buradan yak. Allah ayetlerinde defalarca tekrar ediyor. Benden başka bu dinin hükmünü koyacak yoktur. Kimseye yetki vermedim diyor. Ben alıyorum. Peygamber'e bu yetki veriyorum. Topluma bu yetki veriyorum. Örf'e bu yetkiyi veriyorum. İstihza sahiplerine bu yetkiyi veriyorum. Efendim işte fetva sahiplerine bu yetkiyi veriyorum. Bu kültürle yetişiyorum. Her şeyden önce. Bunun için veriyorum. Ve gayet normal geliyor. Basit geliyor. Yani o kadar sıradan bir şey ki ben bunu vermek zorundayım. Yani böyle olursa ancak Müslümanım. Bunu imanın bir temeli olarak görüyorum. Bunun böyle olması gerektiği imanın bir temeliymiş gibi öğretiliyor bana. Atalarımdan gelen dinle, çevremde edindiğim dinler, okullarda öğretilen dinle, imam ilahiyat, İslam ensüleri, din okulları, medreseler, böyle öğretiyor. Ancak böyle inanırsanız, yani bu dinin hüküm kaynağının Allah, Resul, Toplum, müştehitler, örf, fetva makamları olduğuna inanırsanız Müslüman olursunuz diye öğretildiği için çok normal geliyor. Yani bir müddet sonra kanıksıyorum, diyorum ki ha bu böyledir zaten, bu tamam, bu esastır zaten. Diyor. Niye? Kur'an'a yönelmiyorum. Aklıma bir şey takılırsa hemen diyorum, onların da bir bildiği vardır zaten diyorum. Hemen oradan bir sıyırttırıyorum işi. Koskocaman alimler... Allah'ın helal ve haram koymadığı konularda helal, haram koymuşlar. Eğer bu suç olsaydı onlar korlar mıydı diyorum. Aklı, muhakemeyi, iradeyi, bizim de önümüze gelen her yerde helal, haram koyabileceğimizi inancını, bilincini ortaya çıkarıyor. Böyle bir kültür, atalar dini. İşte bu atalar dini. Atalar dininin özeti bu. İnsan aklı, muhakemesi, iradesi, Allah'la beraber Allah'ın dini için hüküm üretebilme hakkına sahip. Bu inanç putperestlik. Bu inanç atalar dini. Allah'ın Kur'an'da atalar dini diye reddettiği şey, putperestlik diye reddettiği şey insanların, insanın da aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle Allah'ın dini için hüküm üretebilme hakkının iradesinin var olduğuna inanmaktır. İşte bu inançla oluşan bir kültürümüz var. Yahudilerin kültürü böyle, Hristiyanların kültürü böyle, Putperestlerin geçmişte kültürü böyleydi, Müslümanların kültürü böyle ve çok normal karşılanıyor. Hele Müslümanlar, arkalarına ataların yoluna alan Müslümanlar. Ne diyor? Ne diyoruz mesela biz? Ya biz geçmişimizle, tarihimizle övünerek, geçmişteki büyük atalarımızla, alimlerimizle, müştehitlerimizle, şehitlerimizle övünerek ne yapıyoruz? Allah'ın dini için 30 cilt, 40 cilt kitap üretiyoruz. Hükümler kitabı, övüne övüne ve İslam'la ilgisi olmayan düzenleri, İslamileştirme gayretçisine giriyoruz. Sadece bugünün düzenleri değil, geçmişte de öyle, saltanatları, krallıkları, padişahlıkları, her şeyi sadece bugünün düzenlerini değil. Alıyoruz atalarımızı arkamıza, alıyoruz onların ürettiği bir insan aklıyla din adına hüküm üretme yetkisini, sonra hevamıza, hevesimize göre çevire evre, her şeyi İslamileştiriyoruz. İçinde yaşadıkları düzenin sorunlarına Allah adına helal haram hükümleri vererek yaşamlarını İslam dışı düzenlerle uzlaştırıyor Müslümanlar ne yazık ki. Mesela sohbetlerde en çok sorulan soruların başında. Yaşı biraz mü, hocam oluyor. Yaşı biraz genç, orta yaşlı olduğu zaman abi oluyor. Abi, geçmişte çok karşılaştığımız sorular. İşte bugün ticari hayatta, özellikle ben mali müşavirim ya, meslek hayatından da geliyor. İşte ticari hayatımızda şöyle, şöyle, şöyle, şöyle işler yapıyoruz. Bunlarla ilgili İslami konular çerçevesinde ne söyleyebilirsin? Şimdi Kur'an'ı okumamış olsak çok şey söyleyebiliriz yani. Başlarız şimdi fetvalardan giderek. İştahatlardan giderek, tevillerden giderek, yorumlardan giderek çok şey söyleyebiliriz. Ama genelde ben, naçizahane bu konularda sorular soruldu zaman şöyle diyorum. Allah'ın hükümleri, Allah'ın ayetlerine aykırı olarak kurulmuş düzenlerin pisliklerini temizlemek için gönderilmemiştir. Sözümü tekrar edeyim mi? Allah'ın hükümleri, Allah'ın ayetlerinin dışında Allah'a karşı, Allah'ın dinine karşı, Allah'ın ayetlerine karşı kurulmuş Düzenlerin pisliklerini temizlemek için gönderilmemiştir. Allah'ın dinin hükümlerini sabun niyetine kullanmayın. Yani İslam'ın dışında kurulmuş düzenlerin pisliklerini temizlemek için Allah'ın hükümleri bir sabun değildir. Allah kendi düzeni için bu hükümleri gönderiyor kendi hükümlerine göre oluşan bir düzen için gönderiyor. İşin sırrı budur, temeli budur. Onun için içinde yaşadığınız toplumda meydana gelen sorunlarınız doğal bir sorun değil. Yaratılıştan gelen bir sorun değil. Allah'ın dinin hükümlerinin uygulanmasından doğan bir sorun değil. Allah'a karşı savaş açmış Allah'ın dinine karşı savaş açmış, Müslümanların tebesine haksız yere kurulmuş, zulmeden ve insanlara haksız yere yasalar çıkaran ve onları bu yasalarla yaşatan insanların kurdukları düzenin sorunları. Allah diyor ki, böyle bir durumda la demeniz gerekir. Böyle bir haksızlığa, böyle bir zulme la demeniz gerekir. Parça parça hükümlerimi alıp, o bozuk düzenin hükümlerini temizleme hakkınız yoktur, Kur'an'ın üzerinde. La dememiz gelir. Ama bizim geçmişimiz maalesef şöyle bir terbiyeden geçmiş. Geçmişte imamlar zalim olursa, imamlar fasık olursa, imamlar işte şöyle olursa, imamlar böyle olursa, fitne çıkmasın diye la denmez. Yani hayır denmez. Onaylanır. Onaylayan bir geçmişimiz var. Onaylamayı öğreten bir fıkıh usulümüz var. Onaylamanın nasıl olduğunu gösteren bir 30 ciltlik, on ciltlik, 20 ciltlik Fıkıh kitaplarımız var. E şimdi tabi onaylamaya alışınca biz her şeyi onaylar hale geliriz. Adam Allah'a küfretse de onaylarız. Kur'an'a küfretse de onaylarız. Allah'ın dinine aykırı düzenler kurup insanlara zulmetse de onaylarız. Çünkü biz onaylama kültüründen gelen bir nesiliz. Atalarımızın yolu bu. Müslümanların atalarının yolu fitne çıkmasın diye zalimleri, fasıkları onaylama yoludur. Halbuki Allah hükümlerini kendi düzeni için gönderiyor ve bunları onaylamayın diyor. Zalimleri, taslıkları, kafirleri onaylamayın diyor. Allah hiçbir zaman İslam dışı düzenleri aklamak, Müslümanların o düzenlerde rahat yaşamasını sağlamak için hükümlerini göndermedi. Hiçbir zaman Allah'a karşı kurulan, Allah'a rağmen kurulan, insanlara zulüm için kurulan düzenleri İslamileştirmek için hükümlerini göndermedi. Allah bütün insanlığa en adil, en güvenilir insanları özgürlüğe ulaştıran yasalarını gönderdi. İnanç kurallarıyla, bilgi kurallarıyla, bilinç kurallarıyla, yaşam düzeni kurallarıyla insanların üzerlerinden yükü alan ve onları özgürleştiren hükümler gönderdi. Günümüzün çağdaş modern yasalarıyla Müslümanların atalarından gelen dine dair yasalar ki yanlışlıkla adına İslam deniliyor, ben bunlara İslam diyemiyorum, mesela İslam fıkı, asla diyemem, bu yasaların hiçbirisi insanları özgürleştirmek için değil, insan aklını muhakemesinin iradesini köle kılmak için üretilen yasalardır. Bugün fıkıh kitaplarındaki üretilen hükümlere baktığınız zaman akıl, muhakeme ve irade köle kılınır. Öncelikle bu durumu Müslümanlar çok iyi kavramalıdır. Hazırat Rasul ve arkadaşları Allah'ın kendilerine gönderdikleri yasalarıyla özgürlüğe doğru emin adımlarla yürüdüler Mekke'de. Önce laa dediler, Allah'ın hükümlerini hayatlarına uyguladılar ve hiçbir zaman darın net verin ürettiği Bozuk yasaları İslamileştirmek adı altında yorum ve tevillerle bu da olur demediler, bu da Allah'a uygundur demediler. İnşallah günümüz Müslümanları da Hz. Resulü ve arkadaşlarının bilincine, inancına ulaşarak Allah'ın göndermediği yasalardan uzak durarak Allah'ın yasalarına uyarak özgürleşmeye, özgürlüğe doğru gidebilir.